Tamam. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim ve bihin e, Fetvalar bölümünde taharet bölümündeyiz. Şimdi bu yapmış olduğumuz e, fıkıhta e, veya fetvalar bölümünde diyeyim. Adı üzerine fetvalar sorular sorulmuş, cevapları verilmiş. Bazı yerde kısa kısa, bazı yerde uzun uzun e, anlatılıyor ve ona göre de başlıklar var yani bir konu başlanıp da o konu bitinceye kadar içleme şeklinde değil yani bir fıkıh kitabı okuma gibi değil bu şimdi tarihet bölümünde soru sorulmuş sahibül hadetil asgar <gülüyor> ve mesul mushaf abdestsiz bir insanın hali ve Kur'an'a dokunmak <gülüyor> kur'an-ı kerim limen Ali hadetil asgar la be'se biha Kur'an-ı Kerim'i abdestsiz olan bir insanın okuması İddiam yemesel mus hafı Kurana dokunmadığı sürece ezberden okumasında bir beis yoktur. Yani öyleyse mi şartı cavazi ilkriyatı anikun el insanu ala tahrin. Çünkü bir insanın Kur'an ezberden okumasında tutmadan okumasında tahrin şartı yoktur. O ama iddeken Ali cenab, cenabet olan bir insan Kur'an okuyamaz. Ta ki gussetinceye kadar okumas gussetmesazım ondan sonra okuması lazım. Wallahi el Kur'an. Kur'an'dan bazı zikirleri okumasında bir problem yoktur. Mesela diyelim ki Bismillahirrahmanirrahim demesi veya bir musibet anında inna Allahu inna ilayhrajun Bismi el Kur'an'dandır ve bu ifade de başının bir musibet geldiği zaman Alladin iza asabetu musibe ve başına bir musibet geldiği zaman, ve musibet geldiği zaman derler ki inna inna Biz Allah içiniz ve şüphesiz bizler Allah'a döneceğiz gibi bu ifadeleri cünüpken bir insanın söylemesinde bir sıkıntı yoktur. Ancak işte bu abdestsiz bir insanın Kur'an'a dokunma meselesi e, alimler arasında ihtilaflı olan bir mesele. Çünkü niye? Birincisi <gülüyor> Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında zaten Kur'an'ın bir tamamen toplanmış olması diye bir şey yoktu zaten Hazreti Osman zamanında toplanması vardı ve mushaf ifadesi de zaten yine yok ve yine Kur'an'a abdestsiz dokunamazsın diyenlerin delilleri de Kur'an-ı Kerim'de Vaka'at suresindeki La su ill illel mutahharun ayet-i Ona ancak tertemiz olanlar dokunur. Ancak onda da yine genelde müfessirlerin açıklaması şudur. Yani melekler o Kur'an'ı muhafaza ederler korurlar. Ona hiçbir kimse el süremez. Yani tahrif edemez değiştiremez. Tevrat İncil'i değiştirdikleri gibi değiştiremez e, anlamı vardır. Ve bir de orada dokunmasın ifadesi de yok. Yani yasak e, ifadesi de yoktur orada. Orada sadece nefi anlamı vardır. Nehi yoktur. Nefi bir şeyin olumsuzluğunu bildirir. Nehi de yasaklamayı bildirir. Yani orada bir yasak ifade yok. Ancak ona temiz olanlar dokunur anlamı vardır. Ama dediğimiz gibi alemler bu konuda ihtilaf etmiştir. Ama en azından ihtilaftan uzak durmak için e, abdestsizken tutmamak e, daha isabetli olur. Ama tutana da... E, yani illaki tamamen nasas ters düşüncede denmez. Evet. 2. soru. El kubletul atu kaduludu. Bir insanın hanımını öpmesi abdesti e, bozmaz. Hazreti Ayşe radıyallahu anha dan rivayet edildi bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabbele mer'eten min nisa'i diyor ki Ali sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden bir kadını öptü. Sun bakarcı ile ila salati sonra namaza çıktı ve metavada abdest almadı. Ebu Davud'da geçiyor, Tirmiz'de geçiyor, Nesli'de geçiyor, İbn-i geçiyor. Hepsinde taharet bölümünde geçiyor bunlar. Ee, yani aleyhissalatü vesselam hanımlarından birini öpüp e, daha sonradan abdest almadan namaza çıkmış olması öpmenin ve da kadına dokunmanın e, abdesti bozmadığının e, delil, delilidir. Hani Şafii mezhebinde öperse veya da kadına dokunursa abdest bozulur diye hükümde vardır, fetva da vardır ama aleyhissalatü vesselamın yaşantısında böyle olay yoktur. Bazı alimler bu konuda <gülüyor> ihtilaf etmişlerdir. Kimisi şunu demiştir, mesela demiştir ki kadına dokunmak abdest bozmaz ama şehvetli dokunursa abdest bozulur demişlerdir. Ancak kadına ister şehvet olsun, ister şehvetsiz olsun, mezi gelme gibi bir şey olmadığı sürece, abdesti bozulmadığı sürece ne olmaz? dokunmadan öpmeden dolayı bir insanın abdesti bozulmaz İster erkeğin olsun isterse kadın olsun abdesti bozulmaz çünkü niye Allah'ın kitabı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinde böyle bir şeye ne yoktur delil yoktur ister perde ile olsun isterse bir perdesi yani direkt öpsün ve hatta dokunsun bundan dolayı ne olmaz abdest bozulmaz Üçüncüsü, ma hükmü kirayetil Kur'an ile gayrı Yine aynı birinci fetvadaki gibi biraz daha farklı bir soru. Diyor ki, abdestsiz bir insanın Kur'an okumasının hükmü nedir? Burada da diyor ki, işte ezbere okuyabilir. Ancak cünüp okuyamaz. Cünüplüğün dışında okuyabilir Diyor çünkü burada da mushafa dokunmanın yasaklığı üzerine de burada fetvayı zikreden alimler Fevzan olsun, İbn-i olsun bunlar yine aynı ifadeleri söylüyor. Vakai suresi ayet 79 La yemesul iller mutahharun Kur'an'a ancak temiz olanlar dokunur ve yine bir hadisiyette La yemesul, e, yemesul Kur'ane illa tahira Kur'an'a ancak temiz olan dokunur ifadesinden dolayı ancak Kur'an'a bir insan elinde bir şey ile bir perde ile dokunması hatta bir mendille dokunması abdestsizse ve abdest alması gerekir diyor alimler. Demin de o açıkladık onu. Dördüncüsü: "Yecuzu lemsu şeriatul musajjal 'alayhi Kur'anul lil bir insanın içinde Kur'an olan bir kaseti ve hatta bir CD'yi tutması caizdir. Yani soru sorulmuş. Hani cünüp olan bir insan Kur'an'ı tutamaz ve Kur'an'da okuyamaz ise bir kaset düşünelim veyahut da bir CD içerisinde Kur'an okuyan biri var bunu bir insan tutabilir mi? Tutabilir bunda bir sıkıntı yoktur evet bir insanın zekerini tutması edep yerini tutması abdesti bozar mı? bozmaz mı? <gülüyor> Bu konuda iki hadis gelmiştir. Birisi bozduğuna dair birisi de bozmadığına dair bir kişi zekerine dokunduğu zaman ihtiyattan abdest alması iyi olur. Sahabeler bu konuda da kimisi dokunduğu zaman abdest almış, kimisi de dokunduğundan dolayı abdest almamıştır. Ama eğer şehvet varsa o zaman bir insan abdestinin bozulma fetvası daha elverişlidir kolonya kullanmak kolonyalı veyahut da onun gibi içinde alkol bulunduran kokuları kullanmak bunu sürmek yani ispirto mesela kolonyada ne var ispirto var veyahut da alkol maddelerinden bazı maddeler var bunu ispat ettiler kendileri de diyor zaten içerisinde alkol var diye söylüyorlar şimdi allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Rijsun <gülüyor> min amel şeytan inma el ya ellezina aminu inma el hamru ve'l meysir rijsun min amel şeytan şeytan amel bir pisiktir ondan buhu. ondan sakının içki kumar fal okları bunlar pisiktir bunlardan sakının o zaman kurtuluşa erersiniz buyuruyor Allah Teala bundan dolayı alimler diyor ki içilmesi haram olduğundan dolayı Allah Teala da uzak durun dediğinden dolayı kullanılmaması lazım diyor ama bir insan kolayan kullansa veyahut da içinde alkol olan bir parfüm kullansa bedene deyse ve elbiseye deyse bundan dolayı bir insan bedenini veyahut da o elbisesini yıkaması gerekir mi? Gerekmez. Çünkü necis olduğuna dair bir dil yoktur. O alkolun Necis olduğuna çünkü alkolün içilmesi haramdır ama ne, onun necis olduğuna dair bir delil var mıdır yoktur ee, ve peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye e, bu ayet-i kerime nazil olduktan sonra Medine'deki sahabe haber verdiğinde e, ki o zaman yani Araplar çok alkolik insanlar, çok içkiye alışmış insanlar. Yani onlar bizim gibi hani anneden babadan doğduk biz içkisiz doğduk, öyle büyüdük. Öyle insanlar değillerdi. Onun için içki merhale merhale üç merhalede yasaklandı. Birincisinde içe işte namaz kılacağınız zaman şey sarhoşken namaza yanaşmayın. Yani ikinci ayette de işte faydaları da vardır, zararları da vardır. Zararları daha çoktur gibi ayet kerme. Ama üçüncüsünde Tam yasaklandı. Niye böyle üç merhalede geldi? Çünkü o zamana kadar bunlar için su gibi bir içecekti içki. Çok yaygındı. Öncesinde yasak olan bir şey olmadığından dolayı merhale merhale oldu. Ee, onun için e, sahabe-i kiramın hepsinde o zamanlar içki vardı. E, fıçı fıçı vardı. Onlar ne yaptılar? Evlerinde ne kadar varsa onları Medine sokaklarına döktüler. Medine sokaklarına döktükleri zaman... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara demedi ki siz yollar pis ettiniz, necaset oldu, yolları yıkayın vesaire, içki nereye döküldüyse, alkol nereye döküldüyse, onları yıkayın gibi bir uyarısı da olmadı. Necis olduğuna dair bir şey yok. Ama alimler işte ihtilaf ediyor. Kim istiyor içilmesi haramdır, kullanılmasında bir beys yoktur. Kim diyor ki feciteni bu. Allahu Teala diyor ki ondan uzak durun. Uzak durun dediğinden dolayı içilmesi de haram, kullanılması da haram demişlerdir ama necasetinden değil uzak durma açısından demişlerdir. Dediğimiz gibi bu konuda da yine nedir? İhtilaflı olan meselelerdendir. Yine aynı fetvanın başka bir türlü soruluşu içinde alkol olan kokuları kullanmanın hükümü nedir diye ee, bu soru sorulmuştur. Burada diyor ki işte bir insanın içinde alkol olan e, kokuları kullanmaması en güzel olanıdır. E, normalde az olan kokuların e, helal olma, e, olmasıdır. İçinde bir e, yani eşyada az olan haram olmasıdır. Bunları usuf bazı kurallar var. Bu kurallardan birisi şudur. El aslu eşya el ibaha. Eşhada as olan nedir? Helal olmasıdır. Dolayısıyla bir şeyin haram olduğuna delil olduğu zaman biz ona ne deriz? Haramdır deriz. Mesela diyelim ki bu fetvaya göre alkolün da helal olması lazım ama niye haram? Çünkü alkolün haram olduğuna dair ne vardır? Ayet-i Kerime vardır. allah Teala diyor ki bu pisliktir bundan uzak durun. Yani bir şeyin helal olduğuna delil aranmaz. Bak bunu iyi öğrenelim. Çünkü eşyada olan nedir? Helal olmasıdır. Haramdır diyen delil getirmesi lazım. Bak bu kurallardan biri bu. Mesela bir insan size sorsa domatesin helal olduğuna bana Kur'an'dan sünnetten delil getir. Dediği zaman ne diyeceksiniz? Bu eşyada asıl olan helal olmasıdır. Haram olanlar delillerle zikredilmiştir. Anlaşıldı mı? Haram olanlar delille zikredilmiştir. Ee, ama etlerde asıl olan nedir? Haram olmasıdır. Etlerde asıl olan haram olmasıdır. İbadetlerde asıl olan haram olmasıdır. Eşyada asıl olan nedir? Helal olmasıdır. Şimdi bu ne demektir? İbadetlerde asıl olan haram olmasıdır. Bir ibadet yapıyorsak mutlaka Kur'an'dan sünnetten delili olması lazım. Mutlaka yani bir adam şöyle diyemez sen ona desen ki arkadaş bu yaptığın Kur'an'da sünnette böyle bir şey yok ya olsun kötü bir şeyim ben Allah'a ibadet ediyorum. Bunun neresi kötü diyemez. Çünkü biz diyeceğiz ki e, ibadetlerde asıl olan haram olmasıdır. Kişi kendi kafasından bir ibadet türü icat edemez. Yani biz şöyle bir şey yapabilir miyiz? Ya işte secde etmek güzel bir şey. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. O zaman ben iki değil dört kere secde edeceğim her Diyebilir mi? Diyemez. Çünkü ibadetlerde asıl olan haram olmasıdır. Bir insan yani kendi kafasından ibadet türü icat edemez. Mutlaka onun... Ee, Kur'an'da sünnette yeri olması lazım, delili olması lazım. Etlerde asıl olan ne dedir? nedir dedik? Haram olmasıdır. Yani bir insan kafasına göre rastgele bir et yiyebilir mi? Yiyemez. Ee, zaten bildiğimiz haram olan etler de var. Nedir haram olan etler? İşte ee, domuz etinin haram olması, köpek, e, köpek etinin haram olması, e, ne bileyim eşek etinin haram olması, yırtıcı hayvanların etinin haram olması bunlar nedir? Haram olanlardır. Ee, bir dene vardır helal olan etler ama bunlarda da bir takım şartlar vardır. Nedir? Mesela şer'i ile kesilmesi, şeriatta uygun bir şekilde boğazlanarak kesilmesi. Mesela diyelim hayvanı diyelim, çok sıcak suya batır çıkart. İnek diyelim, bu oldu mu olmadı? E, ve hatta diyelim ki ineği bugün ne yapıyorlar? Kafasına e, şiş batırıyorlar, değil mi? Çiyu batırıp çıkartıyorlar, tabancalı kurşunluyorlar, öyle öldürüyorlar. Bu nedir? Hayvan öldükten sonra o hayvanı kesmeye çalışıyor. Yok, hayvanın canının çıkması boğazından kesilerek kan akacak ve hayvan o şekilde hayatını kaybetmiş olacak. Yani şerit eski olmadığı zaman da nedir? Haramdır. Anlaşılır değil mi? Yani etlerde de asıl olan haram olması İlla onun yenilmesi için şer'i delile mutabık bir şekilde olması lazım o etin. O zaman ancak yememiz gerekir. Mesela şimdi bura, bununla ilgili dedik ki eşyada olan e, helal olması. Yani birisi bize işte telefon e, kullanmak e, helal midir değil midir? Sen bunu kullanıyorsun ama Kur'an'dan delini biliyor musun? Bunu delilini getir veyahut ne bileyim şu mikrofon kullanıyorsun, saat kullanıyorsun, çay içiyorsun, bunu Kur'an'dan sünnetten delili var mı diye bir şey söyle söyleyemez bir insan. Niye? Çünkü biz ona diyeceğiz ki eşya dağısı olan helal olması da çünkü allah Teala yaratmış olduğu her şeyler ancak haram kılınanlar müstesna. Değil mi? Ancak ne diyorsun? Allah-u Teala Kur'an'da ve sünnette delille haram kıldıkları müstesna. Dolayısıyla haram kılınan şeyler azdır. Haram kılınanlar azdır. Dolayısıyla haram kılınan şeyler madde madde belirtilmiştir. Helal kılınan şeylerin madde madde belirtilmesine gerek yok. Çünkü onlar nedir? Helaldir. Anlaşıldı değil mi? Eşyada az olan helal olmasıdır. Bu da öğrenmesi önemli olan maddelerden biridir. Tamam Evet. Buradan itibaren e fıtrattaki sünnetler onlara başlıyor. sarhoş bir Getir, evet. getiriyor. Şimdi bu e, kolonyan içindeki olan alkol, o, aynı alkol. Tabii aynı alkol. Çünkü evet. o ispirtoyla da e, içip sarhoş olanlar var. İçiyorlar yani. Bazen e, içki bulamayanlar veyahut uyuşturucu bulamayanlar onu içiyor yani. Bunlar var. Bunu yapıyorlar. Aileye mentol yazıyor. Yani bildiğimiz kolonyada bildiğimiz kolonyada onu demiyorum ben, onu demiyorum. Yani şimdi şu var, diğer kokularda farklı farklı şeyler olabilir, alkol türleri olabilir. Bu belli ki yani her alkol türü saroş eden alkol değil. Bugün bazen bakıyorsun mesela adamlar meyve özüne bile alkol maddesi içerisine alıyor meyvenin özünü kendisi alkol maddesi diye alıyor ama meyvenin özü alkol değil ki değil mi sarhoş edici şeylerdir alkol olanlar ama onlar alkol maddesi içerisinde sıralıyor anlaşıldı değil mi evet fıtrattan sünnet olan şeylerden birisi nedir sakaldır şimdi sakalla ilgili hükmü soruyor sakalı bırakmak Farz mıdır yoksa caiz midir? Hel halqa zenbun em Sakal kesmek e, günah mıdır yoksa dindeki bir e, bir konuda ihlal mi getirmedir? Ve hatta e, bıyık e, uzatıp sakalı kesmek caiz midir? Soru bu şekilde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Umar radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: "Haliful müşrikîn, müşriklere muhalefet edin. Ehfu'ş-şawāribe ve Bıyıklarınızı kısaltın ve sakalınızı affedin, sakalınızı bollaştırın." Cezzuş'ta başka bir hadis-i şerifte cüzü şevarıbe bıyıklarınızı kesin ve erhul sakalınızı uzatın. Haliful <gülüyor> Mecus Mecusilere muhalefet edin. Mellem ye'khuz min yine başka bir hadis-i şerifte. Mellem <gülüyor> minna. Bıyığından almayan kişi bizden değildir. Dolayısıyla bıyığın kısaltılması ve sakalın bırakılması farzdır. <gülüyor> ve fi فيما يتعلق الشوارب وتوفير اللحى لا الكثير في هذه yani alimlerin görüşlerini burada saymaya kalksak burada birçok alimlerin fetvaları vardır birçok birçok deliller vardır sünnetten sakalın bırakılması ve bugün kısaltılması üzerine ancak burada ee, özet olarak aldığı anne terbiyetin lehi teufirah ve, ve sakalın terbiye edilmesi yani e, serbest bırakılması ona bakılması onun uzatılması farzdır La terku terk edilmesi e, yani sakal kesmek caiz değildir çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu emretmiştir ve emir de vücub ifade eder emir bu da usul fıkıh kurallarındandır emir vücub ifade eder. Nehi de e, haramı ifade eder. Haşir suresi 7. ayet-i kerimede Allah-u Teala belirtiyor. <gülüyor> Resulullah size ne verdiyse onu alın ve sizi neyden yasakladıysa da ondan e, sakının. Dolayısıyla bıyık kısaltmak da gereklidir e amm atufiru şerbat yani bıyıkları uzatmak bunu caiz değildir çünkü bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhaliftir. Çünkü bazı ifadelerinde kesin bazı ifadelerinde de kısaltın ifadeleri geçiyor. Hatta demek ki okumuş olduğum hadis şerhinde ne diyor? Ellem ya'khud min şerbi felesmina. Bu yığından almayan kişi bizden değildir diye bayağı bir tehdit ifadesini kullanmıştır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> sakal kesmek veya sakalı kısaltmak günahlardandır masiyetlerdendir ve o imanı noksaltan ve imanı zayıflatan şeylerdendir ve Allah Celle Celaluhu gazabının kişinin kendi üzerine gelmesinden korkulur diyor çünkü burada ne vardır biliyor musunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi bir topluma benzemeye çalışırsa o onlardandır ee, <gülüyor> bakın dünyada İnsanlara istedikleri standart bir şekili ortaya koymak istiyor kafirler. Sakalsız erkek türü, örtüsüz bir kadın türü. Veya örtülü olsa bile bu peygamber efendimizin ifadesiyle giyinen çıplaklar. Giyinen çıplakların oluşmasını istiyor tüm dünya. Yani dünya yönetmeye çalışan bir avuç zümre insanların tek tip olmasını istiyor. Sakalsız erkek Ve örtüsüz kadın Dolayısıyla Şeytan aleyhilerine de insanlara Bu konuda çok dürtüler verir Yok şurasından kısalt Yok burasından kısalt Kadına da aman bol olmasın Şöyle daralt böyle daralt Biraz daha yukarı biraz daha yukarı Biraz daha yukarı yukarıdan biraz aşağı Biraz aşağı biraz kolundan çek Biraz saçından aç falan Hep böyle kokular sür Dudaklarına şunu sür bunu sür Ondan sonra bir de sıkma baş örtü kadınların örtüsü gibi bir örtü türü görülmemiş yani binlerce tür örtü türü var, adına da örtü deniyor. Elmaratu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada ki kadın avrettir, kadının başı bile değil, kadının kendisi toptan avrettir. Ne buyuruyor Rabbimiz Celle Celalu? Ya üyenin peygamberi kullu ezvajcik obanatcik ve min celabi Ey Peygamber, eşlerine söyle. Ve müminler, müminlerin hanımlarına söyle onlar başlarından aşağı cilbaplarını sarkıtsınlar. Niye? en Çünkü o bunların asgari derecede tanınmalarını sağlar. Minimum tanınmaları içindir. Ve bu şekilde de onlar eziyet görmesinler. Bunlar bu şekilde de eziyet görmesinler. Yani örtüde asıl olan tanınmamaktır dışarıdaki birileri bilmeyecek şu falancanın hanımıdır şu falancanın kızdır vesaire bunları kaldırmak için tanınmasınlar ve eziyet görmesinler diye ve aleyhissalatü vesselam o ifadesi iki kelime ifade ediyor kadın avrettir demiyor ki kafası demiyor ki yüzü kadın komple bir avrettir kadın Kadın zinetini, süsünü kocasına yapar. Evleneceği zamanki kişiye ayarlar. Dışarıdaki insanlara süslenerek çıkmaz. Ve bu zamanda da Müslümanların en büyük ihmallerinden birisi haline gelmiş. En büyük ihmallerinden birisi haline gelmiş. Tesettürün ihmali. Çünkü niye? Yaşadığımız toplumda bu var. İnsanlar bakın bir hadis-i sevdiği sen vesselam buyuruyor ki وَمَنْ يَسْتَغْنِي يُغْنِهِ Allah. Kim? kim namusunu korumak isterse Allah onun insan namusunu korur sen bunu hakikaten dert edin Allah sana nasip edecektir ama önemsemezsen ya okulda ne derler ya iş yerinde ne derler ya sokağa çıktığımda ne derler ya çarşıda ne derler bunları düşünürsen o zaman ve hatta bu Almanya'da ne yaparlar ne ederler sen Allah'a tevekkül edeceksin Allah senin yardımcındır Sen allah Teala tek başına devlet kılar sana tek başına devlet gibi kimseyi ellettirmez Allah bunu nasip eder Allah seni korur yeter ki sen o büyük kapıya sığınmaya çalış <gülüyor> kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter <gülüyor> kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış kapısı verir He, daraldığımız yönler olmaz mı olur sıkıntı çektiğimiz anlar olmaz mı olur onu Allah-u Teala niye verir Biraz seni denemek ister. Acaba bakalım kulum isyan mı edecek? Yan mı çizecek? Mansiyete mi yönelecek? Yoksa benim o kapımda yalvarmaya, yakarmaya devam mı edecek? Bunun içindir o sıkıntılar. Sen tevekkülünü artır, takvağını artır. allah Teala senin önünü açacak. Biraz sıkıntı çektir allah Teala. Çekersin. Biraz ümitsizliğe kapılır gibi hallerin olur. Her zaman için. Her bir meselede. Zaman zaman allah Teala kulunu böyle biraz sarsar. Silkeler. Niye? Senin terfi etmek istiyorlar için ölçersen acaba terfi mi edeceksin düşecek misin? O onu Allah Teala bilir. Ne zaman kimin neyle imtihan edeceğini, hangi zamanda? Onu Allah Teala bilir. O zaman Allah Teala o kişinin imanı kaldıracağı derece dedi olur o. Yani gücünü kaldıramayacağı bir şeyle de imtihan etmez. Dolayısıyla herkese imtihanı farklı farklıdır. allah Allahu Teala herkese gücünün yeteceği derecede sıkıntılar verir. Ama verir yani mükellef kılar bir takım sıkıntıları verir. Onun için e, tesettür kişinin birilerine benzemeye çalışması demektir. Veya yani giyim kuşam diyelim. Giyim kuşam bir insanın birilerine benzemeye çalışmasıdır. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi görse... Ha, bizim şeklimizden anlar ki bu benim hesabım gibi olmaya çalışan insanlar bunlar. Ama biz sakalımızı kese, karımız, kızlarımız çıplak olsalar veya giyinen çıplaklar gibi giyinseler bunlar der ki benim ümmetim değil. Aleyhissalatü Vesselam bir hadise evde ne buyuruyor? Sınfan min ehlin <Sessizlik> nar. Cehennemliklerden iki zümre var. Lema <Sessizlik> ba'du. Ben onları daha görmedim. Qaumun ma'hum siyatun yadrubuna. Qaumun ma'hum siyatun ka'eznabil bakar. Öyle insanlar ki onların ellerinde kırbaçlar var. Öküzlerin kuyrukları gibi kırbaçlar var. Yadrubuna bihannas. İnsanlara bununla işkence çektiler Bugün var kırbaçlayıp insanları dövüyorlar. Onlar var. İkincisi de diyor ki, wa nisaun kasiyatun 'aliyatun ma'ilatun mumilatun. Öyle kadınlar var ki giyinir, giyinen çıplaklardır. Onlar kırıtarak yürürler ve dışarıda başka erkeklerin dikkatini çekmeye çalışırlar, seslerini inceltirler. Karşıdaki erkeklerin kalbine fitne atmaya çalışırlar. Ru'usuhun kesmetul buhtul ma'ilati böyle meylede meylede gidip gelen devinin örgücü gibidir o kadınların başları. De saçını böyle dev örgücü gibi böyle topluyorlar böyle. Bunlar nedir? Haramdır. Bunları da yaptırmamak lazım. Onların içinde diyor ki cennete, onlar cennete giremeyecekler. Wallaycid neriyaha, cennetin kokusunu da hissetmeyecekler. O inna Halbuki cennetin kokusu çok uzak mesafelerden hissedilmesine rağmen bu insanlar cennete giremeyecekler. Başka bir rivayette buyuruyor ki Aleyhisselatullahunnamalunatun ilânuhunne mel onlar mel'un kadınlardır onlara lanet edin buyuruyor Aleyhissalatu vesselam e şimdi bunlara dikkat etmek lazım. Yani bizim kadınlarımız mel'un kadınlar olmasın. Bizim kızlarımız mel'un kızlar olmasın. Bunlar üzerine hassas davranalım. Aleyhissalatu vesselam belirtti. Kim namusunu korumak isterse Allah onu korur. Allah onun namusunu korur bu konuda da büyük şey var. Sakal meselesinde. De. Yani sakaldan da yok. elleme yani orasından kırpayım, burasından kapayım şu on olduğu gibi bırak çünkü bu haramdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şey yapmamış kimisi oluyor 3 günlük sakal gibi bırakıyor vesaire bunlar caiz değildir olduğu gibi bırak sen onu ve biz yani kafirler bizi hiçbir şekilde sevmeyecek zaten onlar nasıl bakar onlar bizi sevmiyor bir kere biz Hristiyan ve Yahudi olmadığımız sürece sevmeyecek onun için biz bir İslami şahsiyete kılığa girelim o, o biz onları önemsemeyelim. Bizi Allah ve Rasulü sevsin ve müminler sevsin. Çünkü ne buyuruyor Allah Teala? "Ebteguun <gülüyor> Onlar onların yanında izzet mi arıyorlar? Münafıkların sıfatından bahsederken Allah Teala kafirlerin yanında izzet mi arıyorlar onları? Fe'inil <gülüyor> 'izzet illallahi." İzzet Allah katındadır "Velilahi'l <gülüyor> İzzet Allah'ın yanındadır, müminlerin yanındadır, resulün yanındadır. "Velakinel <gülüyor> munafiqun Ama münafıklar onu anlayamaz buyuruyor Teala'm. evet yani giyim kuşam hep birilerine benzeme çabasıdır mı aynen aynen evet şimdi kadınların pantolon giymesi erkeğe benzeme çalışması da aynı şekildedir yani benzemeye çalışmak bunlardan uzak durmak Bunlar, bu hallerden uzak durmaya çalışan bizi Allah Celle Celaluhu nasıl istiyor Resulü nasıl görmek istiyorsa o şekilde olmaya çalışalım ve bir de bakın ee, sakalını kesen insanlar, hatta başını farklı türlü kapatmaya çalışan kadınlar, kızlarda ne vardır? Biliyor musunuz? Bunlarda e, eziklik psikolojisi vardır. Çünkü bu kafirler bizi yönetiyor. Dolayısıyla bunlar bizim şeklimizi de yönetiyor. Bunlar bizim şeklimizin böyle olmasını istiyor. O zaman biz de bunlar gibi olacağız. Madem böyle istiyorlar, biz de bunlar gibi olalım. Ve eziklik psikolojisi inanıyorsanız siz üstünsünüz allah Teala bize diyor ki siz üstünsünüz biz aşağıdan yukarı bakarsak her zaman yanılırız üstten aşağı bakacağız çünkü biz iman edenleriz gevşemeyin üzülmeyin inanıyorsanız siz üstünsünüz ve biz iman ettiğimizden dolayı allah Teala inşallah bizleri ve iman üzere e, ruhumuzu kabzeylesin. Ve cennete girenlerden olacağız inşallah. Yani o gün Yahudilerin ve Hristiyanların azap çekeceğini göreceğiz eğer İslam'a girmezlerse. Onun için onlara hiçbir şekilde benzemeyeceğiz. Yahudiler ve Hristiyanlar ondan dinine girmediği bir sürece onlar bizi sevmeyecek yani. Yani bunu alimler e, birisi öyle açıklıyor. Diyor ki bu Sakal kesmek ve başı açmak veyahut da başı farklı e, veyahut da tesettürü diyelim e, farklı hallere çevirerek giyinme türü nedir? Bu bir toplumun egemenliği altında ezilmiş olmanın bir belirtisidir. Yani eksiklik psikolojisi vardır, ezilme psikolojisi vardır, psikolojisinde bozukluk vardır diyor o Müslümanların. O Müslümanların psikolojisinde bozulma var. Niye? Çünkü acaba onlar ne der? Acaba acaba. İzzet onların katında değil. İzzet Allah katında. Resulünün yanında ve müminlerin yanındadır. Biz birbirimizi sevelim. Yeter kafirlerin yan. Tabi bu insan içerisinde gelgitle olan şeylerdir. Tabii ki her zaman için insanda böyle bir takım tedirginlikler var. Ama bunu yenmeye çalışmamız lazım. Allahu Teala bize onu belirtiyor. Ve ve Siz onların yanında izzet mi arıyorsunuz? diyor. İzzet Allah katındadır. Onlar size hiçbir zaman izzetle de bakmaz zaten. Ne olursan ol, olur. onlar sana hiçbir şekilde izzetle de bakmaz. Evet. Burada yine aynen aynı fetva'nın başka bir soru türü. Burada da diyor ki yine sakal kesmenin nedir? Bir şey alınmaz diyor ama tabi diyor tamamen kesmek sağından sonundan biraz e, almakta e, masiyet arasında fark vardır diyor ama kesmek halk büyük bir günahtır e, en büyük güna yani o tamam e, biraz almaktan daha büyük bir günahtır diyor e, tamamen kesmek ve bu da sünnete muhalefet etmektir e, kesilen saçı veya sakalı bir yere defnetmek e, hükmü nedir? Hani bazı yerlerde yaparlar ya e, <gülüyor> tabi sünnette bunun e, yeri olmamakla beraber bu konuda eser var yani Abdullah İbni Ömer e, radıyallahu anh'tan Hazreti Ömer'in oğlundan diyor ki e, yani o böyle bir şey yapmıştır Abdullah İbni Ömer saçını tırnağını ve böyle şeyleri e, gömmesi rivayet edilmiştir sahabenin böyle bir şey yapması bizim içinde ne, de ne diyebiliriz biz e, müstehaptır deriz evet Minel fıtratı kasul azafir. Tırnakları kısaltmak fıtrattandır. E, tırnakları uzatmak e, mekruhtur. Haram olmasa bile e, ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tırnağı e, kesmede en fazla müddeti yani uzatmak için müddeti en fazla 40 güne bağlamıştır. Sahih Müslim'de tarihet bölümünde geçiyor. 40 günden fazla terk edilmemesi lazım ama en güzel nedir? Bir Müslümanın Cuma gününden önce Perşembe gününden o temizliğe Hazırlanması her türlü temizliğini Yapması cuma için müstehaptır Evet Mesela diyelim bu kafirlerde Ne vardır kafirler Tırnaklarını Uzatırlar kadınlarda mesela Moda olarak Bunu uzatma da vardır Halbuki bu Bir pisliktir yani Tıbben de bellidir ki tırnak Kendi altında pislikleri şey yapar, bulundurur ve insan o parmaklarıyla da eliyle de yemek yiyor. dolayısıyla tırnakların altına girmiş olan o pislik de kendisine bir hastalık olarak da dönüşebilir. Yine bir hadis-i sallallahu aleyhi ve bunda da şey vardır. Hayvanlara da benzeme vardır. Diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şöyle buyuruyor. Ma enharad damu ve zikresmullah aleyhi fe kul leysu sinnu biz-zufrah amma es-sin fu'azm ve emma zuhru femudel habeşe ma dam kesmiş olduğunuz, akıtmış olduğunuz kan ve üzerine de Allah'ın adını anmış olduğunu şey yiyebilirsiniz ancak diş ve tırnağı yiyemezsiniz diyor dişe gelince o kemiktir tırnağa gelince de diyor o habeşçilerin diyor bıçağı olarak kullandığı bir şeydir diyor yani onların diyor bu halini yani tırnaklarla teberruk etmek, tırnakları kullanmaya çalışmak, farklı şeylerde veyahut da onları daha büyütmek. Bunlar e, ne medeniyettir ne İslam'la da bağdaşır. Sıhhat'e de terstir. Yine aynı şekilde burada beşinci fetvalarda tırnakları uzatmak e, caiz değildir diyor. Özellikle e, kırk günden sonra halku şairil iptayini evkasuhun Koltuk altlarını tıraş etmek veyahut da onları e, kısaltmak hadiserte şey geçiyor yani hadiserte netful abat veya netful yani kopartmak ifadesi geçiyor yani şey. i̇şte bugün için kopartmak nedir e, yani o eskiden de eziyet veriyordu bugün de eziyet ver diyeceğim de eskiden de eziyet verirdi. bugün de eziyet verir ee, ama bugün ne vardır hani e, tıraş etmek için aletler vardır onlarla kesilse bir şey olur mu bir e, sıkıntı olmaz e, az olan dediğimiz gibi yolmaktır e, ama zor olan insan için öyle aletlerle de tıraş etmesi de nedir caizdir önemli olan nedir temizlenmektir yani pisliklerden temizlenmektir buradan itibaren namaz ve namazın terkiyle ilgili e, fetvalar var. Buradan bir tane okuyalım isterseniz. O, de, yine devam edecek onlar da. Hatta bakayım şuradan. Yok devam ediyor. Onu inşallah bir sonraki dersimizde yaparız. Çünkü o uzun fetva. Uzun uza diye devam ediyor. O, anlaşılması da gerekli bir fetvayla da olacak bir şey değil. Vaktimiz de yavaş yavaş da oluyor. Ve ahiru da'vanen